Dünya Okumak programından Açık Radyo'nun bütün arkadaşlarına merhaba. Ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. Bugün aramızda Türkiye Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden Cevat Çapan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ama bugün sizi bir çocuk kitabınızla. Hapış ile Kapış Havanada. Evet. Ee, yani... Şimdi bu düzeltmenler çok güzel oluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> kapış kapış. Bu ile filan değil ama... Şeyde yazım kılavuzunda bu ile diye söylenir diye öyle yapmışlar. Neyse kavga edecek değilim kimseyle <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden. Şimdi ben genellikle çocuklara yönelik bir kitap yazmanın yetişkinlere yazmaktan daha güç olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, evet daha güç. Çünkü orada e, gerçi hep... Söylenir her insanın içinde bir çocuk vardır olması iyidir. İçinizdeki çocuğu yaşlandırmayın, öldürmeyin. <gülüyor> öldürmeyin diye. Evet. Hepimizin içinde bir çocuk vardır da o çocuğu e, her zaman herkese konuşabilecek, herkese derdini anlatabilecek e, düzeyde e, canlandırmak o kadar kolay olmayabiliyor. Evet. Bunun için. Ee, aynı dili konuştuğumuz çocuklar olması lazım çevremizde. Ee, onlarla, onlara sanki böyle bir büyük gibi değil de onlardan biriymiş gibi onlarla bir dostluk kurulabilirse böyle bir söylem ortaya çıkıyor. Ee, bu tabii en kolay masal anlatırken yahut işte diyelim ki eski masallar değil de yeni bir hikaye. ...uydurmaya kalktığınız zaman... ...öyle bir dil kendiliğinden... ...oluşabiliyor... ...ama bunu yazmaya... ...kalktığınız zaman... ...daha dikkatli olmak gerekiyor çünkü... E, ...hep anlatırlar ya... ...hocalar sözlü gelenek... ...yazılı gelenek diye... Evet. ...mesela Homeros'un destanı... ...çok daha canlı... ...ondan sonra onu taklit eden Vergilius Yazılı olduğu için çok daha titiz ama kalem efendisi gibi bir üslup çıkıyor ortaya. Böyle şeyler var. Tabii bunu aşan çok büyük yazarlar var. Nerede nasıl kelam etmesini bilen yazarlar var ve onu ustaca yapıyorlar. Nerede nasıl konuşulacağını yarattıkları kişilere, yarattıkları durumlara göre bir dil buluyorlar. Çocuk kitabı yazarken o dili her zaman e, tam ölçülü olarak bulmak için belli bir dikkat gerekiyor. Şimdi hem şey yapıyorsunuz, hem onların yaşında oluyorsunuz ama konuşanlar arasında daha yaşlı kişiler varsa onları ona göre konuşturmak gerekiyor. E, sonra nelerle ilgilenir çocuklar? Yani... Çocukların ilgilendiği şeyleri, şeylerle biz hala ilgilenebiliyor muyuz? Kitapta dikkat etmişinizdir belki. Ben durmadan... E, ...işte... ...Türk müziğinden hiç... E, ...anlamayan, ya ilgi duymayan torunuma... ...durmadan Selahattin Pınar'ı... <gülüyor> ...şey yapmaya, sevdirmeye çalışıyorum. Tabii matrak bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Böyle şeyler ve ayrıca bir tat katabiliyor. Yani en azından bir çekişmeye bir hmm, hareket hafif, getiriyor. Hareket yani. getiriyor şeyi. Peki bir çocuğu bu yazdığınız kahramanın gerçekliğine inandırmak için nasıl bir çaba sarf ediyorsun? Bu yetişkine göre daha zor gibi geliyor onun. E, işte Çünkü o... yetişkin kitabı aldığında ona inanmaya hazır aslında. Evet. Değil mi? O yazarı beğenmiş, almış, gitmiş raftan bir yorumunu okumuş. Ya yani Bir insan bir kitabı nasıl alır? Bir yerden, sosyal medyadan. Ben geçen bir kitap evinde tezgahlara sordum. Dedim insanlar nasıl kitap alıyor? Dedi ki %95'i bana telefonda kitabın resmini gösteriyor dedi. arkadaş tavsiye etmiş. Ama ona geldiği zaman zaten orada yazılanlara inanmaya hazır geliyor bir yetişkin. Ama bir çocuk öyle değil. Çok daha hınzır, çok daha didikleyici. Onu nasıl inandırıyorsunuz? Ben onu Şimdi merak şöyle ediyorum. şöyle bir şey var. Mesela bu kitapta hem Hapışla Kapış var. Bir de e, Yunus var. Hı hı. Kavruk Yunus. Şimdi e, Hapışla Kapış gerçek kişiler değil. Yani benim uydurduğum kişiler. Zaten adlarından da belli. E, ve daha küçükken çocuklar, onlar için uydurulmuş kahramanlar bunlar. E, onların kitaptaki davranışları, hatta konuşmaları şeye göre Yunus'a göre daha çocuksu. Evet. Orada fazla bir sorun yok. E, fakat Yunus onlara göre daha okuma yazma bilen, kitap okuyan, daha meraklı olan eğilimi var. Ansiklopedi yani. karıştıran falan. Bu Kane amca da dersleri de çok iyi verdi. <gülüyor> evet, dersler. Dersler. <gülüyor> Romantik bir kahraman üretiliyor orada. Evet, evet, evet, evet. Bakalım ne olacak söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, Kane amca gerçek hayattan tanıdığım birisiydi ve gerçekten çok matrak bir adamdı. Kitapta o kadardı, kitapta biraz böyle öğretmen kılıklı birisi. E, ama gerçek hayattaki Kâhne amca müthiş matrak. Her e, boyaya giren, her meslekte çalışmış, komiserlik yapmış, e, Muhsin Ertuğrul'un tiyatrosunda oynamış. E, tam böyle e, şey bir adamdı. Çok... Hayat dolu bir adam. Hayat dolu komik yani. Mesela ha, hi harikleri. hiç hiç yabancı dil bilmez. Fra mükemmel Fransız sürekli. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <O> güzel. <gülüyor> o neredeyse aklıma geldi bir kurtarıcı olarak. Yani onu bir çeşit şey olarak kullandım. Yani bir çeşit yönetmen olarak kullandım. Bu çocuk tatilini düzenleyen, program yapan, onlara yol gösteren filan. Eee... Kurabiye yenge de gerçekten Rabiye yenge diye bir yengemiz vardı. <gülüyor> Ve ona kurabiye yenge derdik biz küçükken. E, o da sanki kane amcaya uygun bir eş oldu. İşte güzel tatlı yapan, yemek yapan filan. Tam böyle şey, küçük çocukların seveceği bir yenge. Orada bir araya gireyim ama bütün dikkat ettim her şeyi ona yaptırmıyorsunuz. Amca da giriyor mutfağı falan. Tabii, Orada tabii, bir toplumsal tabii, cinsiyet tabii gözetilmiş ki, yani ona dikkat ee, et. <gülüyor> bu işin bir ekip işi olduğunu evet. herkesin hissetmesi lazım. <gülüyor> yani aslında belki Karagöz oynatmayı da Kain amcaya bırakacaktım ama Ali Rıza Bey de komşu <gülüyor> ona da bir iş düşsün diye e, Karagöz perdesini ona kurdurduk. Ee, aslında Karagözcülük benim işim yani böyle bir mesleğim de var. Öyle yani şeyde da, evet. Londra'da oynattım bir şeyde. Ee, Angel Marionet Tiyatro diye bir tiyatro var şeyde. Türkçe mi oynattınız İngilizce? Türkçe oynattım. Ee, Kıbrıslı bir arkadaş vardı. Ee, o İngilizce açıklamalar yapıyordu. Hı. Bir de şeyler, e, tasvirler nasıl yapılıyor onun kartonlarla filan boyalı kalemlerle onları gösterdik mahalledeki çocuklara filan öyle bir şey afişim de var yani <gülüyor> hayali cevap <diye. gülüyor> çok güzel ee, bir de tabi yaz tatili e, bu çeşit şeyler için bir araya gelmeler için e, bir fırsat oldu o bölgede işte Troya'nın orada olması Asos'un ee, orada bir tapınak olması, orada toplantılar yapılması, vaktiyle Ariston'un oraya ders gelmiş olması filan. Bir fırsattı çocukların eğitimi için. Sonra bir de şey var, e, Bozcada'da her yaz bir Homeros okuması yapıyoruz Haluk Şahin'le. O da bir olay oluyor. E, çocukları da dolaylı olarak ilgilendirebilir. Yani ...doğrudan göre katılmayabilirler ama... ...nedir bu filan diye... ...çünkü şey... E, ...orada... ...piyango bileti satan birisi... ...bakmış böyle... ...bir takım insanlar sabah güneş doğarken... ...denizli kıyısında duruyorlar... ...böyle meditasyon yapıyorlar... ...falan işte sormuş nedir bu filan diye... ...ilgilenmiş demiş... ...ben de katılayım sonra bakmış bu tehlikeli bir şey o da ateistler orada ayin yapıyor <gülüyor> <gülüyor> ayin yapıyor diye vazgeçmiş <gülüyor> ateistlerin ayin yapacak olmasını düşünmesi de evet, yani, yani, yani. <gülüyor> <bu onun için. gülüyor> enteresan bir şey değil mi ee, Cevat Çapan'la kitap üzerine konuşmaya devam ediyoruz tabi bir de sizin orada kahramanlarımızı bu memleketin tarihine bizden önce yaşamış halkların kültürüne ilgi duymaya sevk eden bir tarafı var. Evet, o da şuradan kaynaklanıyor. Şimdi hapışla kapış biraz aileden gelen bir şeyle yani hem biraz kurmaca ama gerçek payı da var işin içinde. Dedeleri gençliğinde bir Amerika'ya gideceğim diye yola çıkmış ama yolunu şaşırmış. Havana'ya şey, Küba'ya <gülüyor> gitmiş. 18 yılda Havana'da kalmış. Babamın hikayesi bu aslında. Bu gerçek mi? Gerçek <gülüyor> <gülüyor> <Ben> Bu <bunu gülüyor> çok daha ilginç yaptık. <gülüyor> Şimdi ben tabii bunu, onla, bunu çocuklara anlattığım için çocukların hep böyle bir merakı var. Yani acaba Küba'da... Çocukları var mıydı evet. dedemizin? <gülüyor> Orada 18 yumca var. Mı? Küba efsaneleri. <gülüyor> tabi tabi Çünkü şey geldiğinde İbrahim Ferrer geldiğinde İstanbul'a oğlum onunla röportaj yaptı. Gayet iyi İspanyolca biliyor. Demiş böyle böyle benim dedem işte Küba'ya gitmiş. Santiago'da 6 yıl kalmış. Sonra 18 yılda hanıda kalmış. Hatta sizin amcam olmanızdan şüpheleniyorum demiş. İbrahim adı olduğu için. Yok demiş benim annem, annem babam belli. <gülüyor> <gülüyor> Ama demiş yani böyle bir hikaye varsa gel demiş araştıralım buluruz demiş öyle bir şey. Tabii. Yani orada... Çocukları varsa, varsa falan diye. Şimdi bu tabii ailede bir efsane olarak hep konuşuluyor. Ben de bir türlü gidemedim. Yani aslında benim gidip araştırmam lazımdı. Ee, ama konuşuyoruz hep. Yani böyle bir orada acaba bizim akrabalar var mı? Yahut en azından babam orada o kadar kaldığına göre bizim de gidip görmemiz gerekir. Oraya gitmek hapışla kapış için bir düş. Evet. Ve diyorlar ki biz oraya gitmek. Kanem yani, dur bakalım ya diyor havanıya kadar daha burada. Şuraları <gülüyor> bir dolaşın diyor. <gülüyor> Şimdi bu havanıya asosa da geleceğiz ama izin verirseniz dinleyicilerimize burada bir müzik hediye edelim olur mu izin ne verir misiniz? Abi. Şimdi sevmesiniz bilmem Ray Charles'tan bir şarkı seçtim. Harika ben. harika beğeniyormusunuz? I can't stop Long you. Harika. I can't stop. Made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say. So I'll just live my life Things of yesterday, Dreams of yesterday. Those happy hours That we once knew That time Heal's a broken heart But time has to steal Since we've been apart Sometimes. I can't stop loving you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Sometimes, sing a song, children. I can't stop. Watching. It's useless to say. So I'll just live my life of dreams of yesterdays. So oh. Ray Charles'a kulak verdik. Sizin de sevmenizi ayrıca mutlu etti beni. Cevat Çapan'la sohbetimiz devam ediyor. Bir Havana'dan yola çıkıp Asos'a getirdik çocukları. Ama kulağıma kuşlar fısıldadı. Siz burada da durmayacakmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocukları bütün Anadolu'da gezdirecekmişsiniz. Evet. Bir gün Havana'ya da götürürsünüz. Ee, herhalde yani. Sonra yurt dışı. <gülüyor> Tabii. Şimdi şey önce bir Asos'a gidiyorlar işte sonra Apollo tapınağına gidiyorlar. Efes'e derken şeye gidiyorlar, Bozcaada'ya gidiyorlar, Troya'ya gidiyorlar. Biraz oraları çabuk geçtik çünkü sıkıcı olmasın diye yani fazla didaktik olmasın diye. Derken e, tatil bitip de bunlar kane amcanın da önerisiyle Bursa üzerinden Trabzon'a kadar gidiyorlar yani öyle kısa bir şey yaptık dönüş şeyinde Hı -hı. işte Bursa'ya uğradıklarında orada biraz şeye gidiyorlar e, Karagözün mezarını ziyaret etsek mi etmesek mi filan e, birisi şeyi soruyor Hudaevendiger Camii'ni soruyor. Biz de görsek diyorlar. Fakat e, çocuklar, sokak çocukları bunlara diyorlar ki siz e, ne biçim konuşuyorsunuz? Acayip biraz şey, Porto aksanı var sanki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu şey var ya bizim futbolcuların menajerleri hı hı. yoksa diyorlar onun adamları mısınız siz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle biraz e, vo, Vodafone sadığıyla da dalga geçiyoruz. Voy, biz vo, Vodafone'nin bilmem nesiyiz diyorlar. <gülüyor> Derken e, birisi şeyi okuyor. Bursa'da Zaman Şiirini okuyor Ahmet Hamdi'nin. Öbürü de e, şey, bunlar hapışla kapış şey değil. Yunus yok. Bunu. Öbürü de e, altta kalmamak için Yahya ya Kemal'den Endülüs yani Teraks'ı okuyor falan. Böyle bir matrak Bursa'da. Fakat çocuklar bunların peşini bırakmadıkları için kaçıyorlar İnegöl üzerinden. Hatta hafif gemliğe doğru denizi göreceksin şeyini de anarak. Ama gemliğin yerini değiştirmişler. Çünkü öyle bir şey haber çıktıydı gazetede. Oradan şeye gidiyorlar. Eskişehir'e gidiyorlar. Tabii Eskişehir, ben 13 yıl derse gittim Anadolu Üniversitesi'ne. Şimdi orada bir Balmumu müzesi var. Evet. Mat Yılmaz Büyükerse'nin. O müzeye uğruyorlar. Orada Ünal Hoca'nın önünde saygı duruşu yapıyorlar. Ünal <gülüyor> sevgili dostumuzdu. Ee, Ünal Os Oskay. Ee, Ünsal Oskay. Misiniz? Onun önünde saygı duruşu yapıyorlar. Porsuk'ta bir gondol gezintisi yapıyorlar falan. Yani bütün o numaraları yaptık ilgili. <gülüyor> Oradan şeye, Trabzon'a Giderken de Trabzon'da işte temelden de iki fıkra anlatıyorlar filan. Yani bunlar biraz özel şeyler. Artık okur ne kadar bunun şeyine varır. Çünkü işte Laz'ın eczaneye gidip de e, sinek ilacı arıyor da sinek <gülüyor> <Şimdi> ilacı <izinleşiyorlar. gülüyor> böyle hikayeler de var ve Aa, bir arada şey, gene gerçek hayattan iki şair arkadaş e, cinayet masasının şeyleri olarak, polisleri olarak sözde e, eve gelip şeyi arıyorlar. İlk hikayede şeydi, e, Ayş yani Kani amca yoktu da bir ayaş baba vardı, sözde onu tutuklamak için ama... Onu kaldırdık tabii. Fakat bunlar ay, ay yaşı mı kaldı? Ay yaşı kaldı. <gülüyor> bir e, e, bir, bir oto oldu yani. Oldu tabii tabii. <gülüyor> ne daha neler vardı böyle şey içki masaları kuruluyor. <gülüyor> Rakı meze ee, vardı öyle mi? Ee, evet. Şeyi sonunda o... bir, bir daha orayı bir daha ben merak ettim orayı. Siz kendi kendinize mi kaldırdınız editör bir tavsiye? Yok yok yo, ben kendim kaldırdım. Yani bunun <gülüyor> çocuk ki, yani da... aklınıza geldi böyle de yani bunu tabii. yazmasak iyi olacak. <gülüyor> Çünkü şeyde bir ara e, minibüste dönerlerken e, şeyler var çalgıcılar var e, nasıl müzik yapalım filan diye birisi işte şarkıcılardan biri Salahati söyleyecek tabi. E, ve akşamda <gülüyor> müthiş bir rakı sofrası hazırlanacak bahçede. Bunu şey yapmak için e, şey e, Kavruk Yunus klasik müzik meraklısı. Bach'ı seviyor. Onun için şey rica. bahım gibi bah var mı? Bach'lar içinde <gülüyor> Bir şarkı istiyoruz. E, ve şey oluyor bir e, Türk-İslam sentezi gibi <gülüyor> <gülüyor> evet. Batı-Doğu sentezi gibi hem Bahtan Tokat'a ve Fük, hem de Selahattin Pınar'dan bir şey. Tabii şoför de katılıyor. O da Selahattin Pınar şeyiymiş, hastasıymış. İymiş. Böyle şeyler var. Yani bunları mümkün olduğu kadar zülfiyare dokunmayacak hale getirdik. Tabii şey çok ilginç. Yani ee, konuşurken bir tarafıyla bir e, yazar çevirmen bir e, Cevat Çapan var. ve Bunun e, zihnindeki o yaşanmışlıkları bir de çocuklara sunduğu bir demet var. Tabi tabi. E, ters, yani, tersten bir e, okuma yapıp e, Cevat e, Çapan'ın bütün evet. çocukluk öyküsünü de aslında ön, ön plana çıkardığı şeyleri de evet, şimdi, e, yani bizim çocukluğumuzda eee yani biz işte annemizin söylediği şarkılar öğrenerek yahut eşin dostun türkülerini öğrenerek büyüdük. Yani batı müziğini ortaokula geldiğimiz zaman yani radyo ortaokulda evde radyo yani ilkokuldayken radyo yoktu evde. Elektrik yoktu da evet. okulu okudum ben. Ee, bütün bunlardan şimdiki çocuklar haberdar değil. Yani ne şarkı biliyorlar, ne türkü biliyorlar, ne karagöz biliyorlar, ne orta oyunu biliyorlar. Biraz onlarla tanıştırmak da gerekiyor diye düşündüm. E, çünkü şöyle güzel bir şey yaşadık daha sonraki yıllarda. Sabahattin İyiboğlu'nun evinde pazartesi akşamları açık ev bir sürü dostu gelirdi. Köy Enstitü'lü hocalar gelirdi. Köy mezun gençler gelirdi filan. Eski mezunlardan. İlk eline de Sabahattin Bey ki annenden öğrendiğin bir türkü var mı derdi. Aa, güzelmiş, Türkler evet. söylenir orada filan. Bir sürü orada türkü öğrendik. Yani türk, türkünün ne kadar önemli. Bir akşam ruhusu orada olur. Aşık Veysel olur filan. İnanılmaz bir şey bu. Bir Niyetmişsiniz. Şey. Evet, evet. Harika. Evet. Şanslıymışsınız. Tabii, yani. tabii. O tabii. şeydeki yarışta geç başlamışsınız ama <gülüyor> <gülüyor> son 100 metreyi koşmuşsunuz. <gülüyor> Cevat Bey, ee, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Rica ederim. Ee, Dünya okumanın sonuna geliyoruz. Ee, sevgili dinleyiciler, bugün Cevat Çapa'nın Hapışla Kapış Havana'daki" kitabı üzerine kendisiyle konuştuk. Ee, bir edebiyat devi. Buraya kadar geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum size. Umuyorum tekrar bir başka kitapla gene görüşürüz. Sağ olun, var olun. Dayanınıza sağlık. Herkese iyi akşamlar ve iyi haftalar diliyoruz. Ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. Hepinize iyi haftalar.